An Muğira ibni Şubeta rabbil Allahu عنهi, söyledi. "Söyledi ki: Aleyhi ve Allah harma alaikum hukuk al-ummahat, "vowed al-banat, "vmanan wahat, "vkerhelekum qil, "vqal, "vkerfret astu'an, "vizat al-mal. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Muhterem Söyledi. bir önceki dersimizde size Araf suresinden bir kısım ayet kerimelerin tefsiri üzerinde hasbahar etmiştik. Bu haftaki dersimizde de inşallah okumuş olduğumuz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şu habit şerifler üzerinde hasbahar edeceğiz. Ancak mukaddemi olarak şunu söyleyeyim ki İslam'ın iki temel kaynağı vardır. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Peygamberimizin sünnetidir. Bunlardan birisinin yok farz edilmesi, İslam'ın yok farz edilmesi demektir. Sünnet de Kur'an kadar, Kur'an da sünnet kadar önemlidir. Biz düşmemek için, şaşmamak için, yanılmamak için, hata etmemek için bu iki temel kaynağa sarılmak zorundayız. Kur'an ve sünnete tutulmak zorundayız. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, bugün bizim ne Kur'an'la ne de sünnetle ciddi bir münasebetimiz yoktur bir tanışıklığımız yoktur bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor وَمَا Muhammedun اِلَّا رَسُولُ Muhammed başka değil ancak bir peygamberdir اَدْخَلَتْ مِنْقَبْلِهِ رُسُولُ bu peygamberlik işi yalnız ona mahsus bir iş de değildir ondan önce başka peygamberler de gelmiş geçmiştir eğer Muhammed ölür ya da öldürülürse, siz topuklarınızın üstünde gerisin geriye, ensenize dönümü vereceksiniz. Dikkat ediyor musunuz ayet-i Eğer Muhammed ölür ya da öldürülürse, siz topuklarınızın, okçelerinizin üstünde gerisin geriye dönümü vereceksiniz. Eski halinize, eski şirkinize, eski nifakınıza, şıkakınıza, eski putlarınıza, eski cahiliyenize, eski hayatınıza dönümü vereceksiniz. Hayattayken peygamberin ölmesi de öldürülmesi de mukadderdir. Onun için ki sahabe-i kiram muharebe meydanlarında hep kendisini, kendilerini Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a siper yapmışlardır. Peki hayattayken peygamberin ölmesi ya da öldürülmesi mümkündür, mukadderdir ama bugün de peygamber ölür ya da öldürülür mü? Bu nasıl olacaktır? Arkadaşlar, bilelim ki Allah'ın Resulü bugün de hayattadır. Şahsı, vücudu bitmiştir Allah Resulü'nün ama sünnet olarak, hüküm olarak, yol yordam olarak Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayattadır ve aramızdadır. Bu da şöyle diyeceğiz. Peygamberin öldürülmesi iki türlü olur. Bunlardan birisi Ali İmran suresinde Rabbimizin ifade buyurduğu veçile اَلَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ ve اللّٰهِ وَيَكْتُلُونَ النَّبِي۪ينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ O İsrailoğulları Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, ölçüyorlardı. Bir de Allah'ın nebilerini haksız yere öldürüyorlardı. İşte bu ayet de ifade edildiği ve İsrail de İsrailoğullarının yaptığı gibi bizzat peygamberin vücudunu ortadan kaldırmak şeklinde bir öldürme vardır. Bazen de peygamber anlayışı, sünneti, şahsiyeti, hükmü yoluyla öldürülür. Yani peygamberin şahsı öldürülmez, vücudu öldürülmez ama sünneti öldürülür, yolu öldürülür, şahsiyeti öldürülür, peygamberi yol öldürülür. Peygamberi anlayış öldürülür. Peygamberin sünneti öldürülür. Bazen bizim ilgisizliğimiz sebebiyle peygamber ölmüştür, öldürülmüştür. Yani biz Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle alakamızı kestiğimiz zaman, onun sünnetini araştırma, tanıma adına bir gayretin içine girmediğimiz zaman, onun sünnetine karşı, onun yoluna karşı ilgisiz kaldığımız zaman bilelim ki biz kendi ellerimizle Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürüyoruz demektir. Bazen ört ve adetlerle peygamber öldürülür. Örf ve adetler... Peygamberin sünnetinin önüne geçtiği zaman, peygamberin anlayışının önüne geçtiği zaman bilelim ki biz Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öl, zaadetle ve öldürüyoruz demektir. Bazen gözümüzün önünde peygamberi babamız, anamız öldürüverir. Babamızdan, anamızdan gördüğümüz sünnet eğer peygamberin sünnetinin önüne geçmişse bilelim ki biz oracıkta peygamberi öldürüyoruz demektir. Evinize bir misafir geldi. Misafire ikram etmek zorundasınız. Kimi ölçü olarak alıyorsunuz? Eğer babanızı, ananızı ölçü olarak alıyorsanız, babanızın, ananızın hayattayken misafire ikramını ölçü olarak kabul ediyorsanız, peygambere danışmıyorsanız, peygamber nasıl ikram ederdi? Peygamber misafire nasıl davranırdı? Onu peygambere sormuyor da eğer babamızdan anamızdan devşirdiğimiz babamızın anamızın anlayışı sünneti peygamberin anlayışının peygamberin sünnetinin önüne geçmişse bilelim ki biz orada peygamberi öldürüyoruz demektir. Eğer biz bu halimizle <gülüyor> Biz âba ve ecdadımızı bu yol üzere bulduk. Bu sünnet üzere bulduk. Bu anlayış üzere bulduk, biz de onları tatbik edeceğiz, taklit edeceğiz dersek bilelim ki arkadaşlar biz bu halimizle peygamberi öldürüyoruz demektir. Bazen toplumun benden istedikleri peygamberimin benden istediklerinin önüne geçer, böylece ben peygamberi öldürürüm. Toplum benden bir şey istiyor. Şöyle şöyle yapman lazım. Evini şöyle tefriş etmen lazım. Kılığını, kıyafetini şöyle ayarlaman lazım. Ticareti şöyle yapman lazım. Elbiseni şöyle giymen lazım. Saçını şöyle tıraş ettirmen lazım. Bilmem, boğazın altına şöyle bir kravat takman lazım diye toplum benden bir şeyler ister. Peygamberim de benden bir şeyler ister. Eğer toplumun benden istedikleri, peygamberimin benden istediklerinin önüne geçmişse, dilerim ki, biz peygamberi öldürüyoruz demektir. Bazen bir Nadır bin Haris çıkar, yetiştirdiği fahişeleriyle peygamberi öldürür. Biliyorsunuz Mekke'de Nadır bin Haris'in dokuz tane fahişesi vardı. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir çadıra girer, orada iki tane insanı baş başa bulduğu zaman onlara İslam anlatırdı. Durun size hak vakikati anlatayım der, onların yanına sokulur. Lalu gibi, elmas gibi ağzından inciler dökülür, o çadırın içindeki insanları İslam'a davet ederdi. Eğer o çadırın içindeki insanlardan biri ya da ikisinin kalbi İslam'a birazcık ısınmışsa, birazcık İslam'a kaymışsa, tam İslam'a girmek üzereyken, Nazır bin Haris, tahişelerden birisini gönderiyordu. Daha peygamberimiz çadırı terk ederken onun meydana getirdiği tesiri yok etmek için Nazır bin Haris'in fahişesi içeri giriyordu. Diyordu ki Nazır bütün cilvelerini kullan, bütün edepsizliğini kullan, bütün ahlaksızlığını kullan ve şu adamı Muhammed'in dinine girmekten vazgeçir. Şu adamı Muhammed'in yoluna girmekten vazgeçir diye Nazır bin Haris fahişelerden birisini gönderiyordu. Şimdi de öyle değil mi? Şu basının yaptığı aynı şey değil mi? şu televizyonda sabahtan akşama kadar göbek atan o dans sözler, acaba şu ümmeti Muhammed'in çocuklarının kafasındaki peygamberi anlayışı öldürmek için değil mi? İnsanların yolunu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna çıkartmamak için değil mi? Evet, biz zaman zaman peygamberi öldürürüz. Bir adam düşünün ki uzun oturuyor, o uzun oturmuş. O esnada Birisi kapısının ziline basmış, diyor ki, şu anda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed geldi, seninle görüşmek istiyor, kapıda bekliyor dese. Eğer adam, uzun oturan adam, oturuşunda bir değişiklik meydana getiriyorsa, dilelim ki önceki haliyle o adam peygamberi öldürüyor demektir. Önceki haliyle peygamberi hayatında yok farz ediyor demektir. Yani peygamber kapıya geldiği zaman oturuşunda bir değişiklik meydana getiriyorsa adam bilelim ki önceki haliyle peygamberi öldürüyor demektir. Bir adam düşünün ki televizyonun karşısında oturmuş televizyon seyrediyor o esnada bir haberci peygamberin geldiğini söylüyor ve o adam hemen televizyonun düğmesine eli gidiyor, televizyonun düğmesini kapatma lüzumunu hissediyorsa bilelim ki önceki haliyle o adam peygamberi hayatında yok farz ediyor, peygamberi ölür farz ediyor, öldürüyor demektir. Bir kadın düşünün ki mutfağında akşam eve gelecek misafirler için yemek hazırlıyor. yığın yığın yemekleri hazırlıyor. İşte o esnada Kapının zili çalıyor, bir haberci diyor ki bu akşam ziyafetinize, davetinize Hz. Muhammed Aleyhisselam da gelecek diyor. Eğer bu sözü, bu haberi duyar duymaz kadın, ikramında bir değişiklik yapıyorsa, yani şunları şunları kaldırayım, Allah'ın Resulü şöyle israfla kurulmuş bir sofraya oturmaz, üç kaptan fazla yemek yemez, aman şunları şunları bir kaldırayım diye. Eğer ikramında bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, bilelim ki kadın önceki haliyle peygamberi öldürüyor demektir. Yok farz ediyor demektir, ölüm farz ediyor demektir. Bir adam düşünün ki camiye girecek ağzında soğan, sarımsak kokusuyla camiye girecek. Caminin tam eşiğindeyken içeriden birisi diyor ki içeride Hazreti Muhammed var. Eğer adam hemen dışarı dönüp ağzındaki kokuları gidermeyi halinde bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, böyle bir telaşın içine kapılıyorsa dilerim ki önceki haliyle bu adam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürüyor demektir. Böyleyse aziz kardeşlerim, kişi peygamberi hep yanında bilecek. Değilse Allah'ın huzuruna gönderdiği bir peygamber onun hayatına karışamaz. Şu cümlemi iyi anlayalım. Kişi hayatında peygamberi hep yanında bilecek. Değilse Allah'ın huzuruna gönderdiği ya da ölmüş kabul ettiği bir peygamber, yok farz ettiği, hayatında yok farz ettiği bir peygamber onun hayatına karışamaz. Onun hayatını dolduramaz. Hristiyanlar, Peygamberleri Hazreti İsa'yı Allah'ın huzuruna gönderdikleri andan itibaren rahat bir nefes aldılar. Dediler ki, of oh! dediler, peygamber hayatımızdan çıktı gitti, biz artık hayatımızı istediğimiz gibi düzenleme hakkına sahibiz. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın huzuruna gönderdikleri andan itibaren rahat bir nefes aldılar. Sonra Hristiyanlar yine Hazreti İsa'yı yarı Allah, yarı insan, Allah'la insan karışımı bir varlık haline, Getirdikleri andan itibaren rahat bir nefes aldılar. Neden? Çünkü o peygamber onlara örnek olamazdı. Peygamberin örnek olması için insan olması lazım dediğini. Nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl giyinirdi, nasıl gezerdi? Hanımına karşı nasıl muamelede bulunurdu? Çocuklarına karşı nasıl bir tavır takınırdı? Nasıl ticaret yapardı, nasıl baba olurdu, nasıl hasta olurdu? Nasıl savaşırdı, nasıl cihat yapardı? Peygamber bir insan olmalı ki insanlara örnek olsun. Onun için Allah peygamberi cinlerden, meleklerden değil de insanlardan gönderdi örnek olsun diye. İşte İsrailoğulları yani Hristiyanlar peygamberlerini yarı Allah, yarı insan, Allah'ın oğlu diye böyle yarı Allah, yarı insan hale getirdikleri andan itibaren rahat nefes aldılar. Artık onların hayatından peygamber çekip gitmişti, onların hayatında peygamber ölçü değildi. Yahudiler de öyle yaptılar. Şu İsrailoğulları da öyle yaptı. Bir önceki dersimizde onu Hazreti'nin hatırlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Musa İsrailoğullarını 40 gün kadar terk etti. İşte o Sina Köründe ki sahrasındayken Hazreti Musa 40 gün İsrail oğullarından ayrıldı. Nereye gitti? Tur Dağı'na gitti. Niye gitmişti? Allah'tan vahiy almak için gitmişti. Allah Tur'a çağırmıştı. Hazreti Musa'yı Hazreti Musa 40 gün kendilerinden ayrıldı diye sanki peygamber aralarından çekip gitmiş gibi İsrail oğulları Hazreti Harun'un yakasından tuttular. Dediler ki ey Harun nerede bu Musa? Eğer bir peygamber aramaya gittiyse birlikte arayalım. Nerede bu Musa? dediler. Sanki peygamberi yok farz ettiler. Peygamberi hayatlarından çekilmiş farz ettiler ve peygambersiz hayatlarını putlarıyla doldurmaya gayret ettiler. Yanlarındaki mücevherlerini, elmaslarını, altınlarını eritip buzağı <gülüyor> şeklinde bir put yaptılar ve ona tapmaya başladılar. Hazreti Harun çok çırpındı. Yapmayın, etmeyin. Peygamber sizi terk etmedi. Peygamber aranızdadır. Yalnız kırk günlüğüne Allah'tan vahiy almaya gitti. Getireceği vahiy sizin hayatınızın prensiplerini tespit edecek vahidir. Yapmayın etmeyin diye çırpıldıysa da bakın o İsrailoğulları Hazreti Harun'a karşı şöyle diyorlardır. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ آكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجَعَ diyorlardı ki Musa bize dönünceye kadar, peygamber bizim hayatımıza dönünceye kadar oğulsuz hayatımızı şu putlarla devam ettirmeye çalışacağız. Şu putlarla doldurmaya çalışacağız. Evet. Eğer insanların peygamberi yanı başlarında değilse ya da onlara tanıttığımız peygamber, insanlara tanıttığımız peygamber onların günlük hayatlarında tüm mesailerini kaplayacak biçimde net bir peygamber değilse ya da insanlar peygamberi ölmüş farz ediyorsa o zaman olumsuz hayatlarını, peygambersiz hayatlarını tutlarına göre, arzularına göre, tabutlara göre ya da şehvetlerine göre doldurmak zorunda kalacaklar. Bu halde peygamberi hep yanımızda bileceğiz ve peygamberi bir insan bileceğiz. Nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl giyerdi, nasıl otururdu, nasıl yatardı, nasıl konuşurdu, peygamberi bir insan bileceğiz ve hayatımızın tümünde onu yanı başımızda bileceğiz. Değilse peygamberi ölmüş bilenlerin ya da peygamberi bir postacı kabul edenlerin, Peygamberi ölmüştür ve onların hayatında peygamber yoktur. Cümleyi bir daha söyleyin. Peygamberi ölmüş bilenlerin bir de peygamberi sadece bir posta memuru kabul edenlerin hayatında peygamber yoktur. Bir kısım maalciler çıktı, Duymuşunuzdur, maalciler. Diyorlar ki bize Kur'an yeter. Kur'an'ın dışında, Allah'ın kitabının dışında başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Hem Peygamber'in sünnetine yalan karışma ihtimali vardır. Binaenaleyh biz sünneti almayız. Peygamber'in sözleri ancak kendi devrini bağlar. Bizi bağlamaz. Sanki Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir hoparlördü ya da bir teyipti ya da bir posta memuruydu. Kur'an'ı bize aktardı o kadar. İşte peygamberi böyle bir postacı kabul eden kişilerin hayatında peygamber ölmüştür. Arkadaşlar eğer birileri Allah'ın Resulünü öldürmek istiyorsa basınıyla sinemasıyla sosyal ve ekonomik hayatlarıyla eğitimleriyle Sofralarıyla, giyinişleriyle, müsteşlik akıl hocalarıyla eğer birileri her gün peygamberi ve peygamberi anlayışı öldürmek istiyorsa, biz de buna göz yumasak eğer peygamberin sünnetini müdafaa etme adına, peygamberin sünnetini gündemde tutma adına, canlı tutma adına, eğer bir mücadelenin içine girmezsek, peygamberin sünnetini tanıma adına bir gayretin içine girmezsek bilelim ki biz de kendi elimizle peygamberi öldürüyoruz demektir. Ya da peygamberin öldürülüşünü elimiz böğrümüzle seyrediyoruz demektir. İşte yaşatmak zorunda olduğumuz... Gündemde tutmak zorunda olduğumuz Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini okudum. Bu haftaki dersimizde inşallah bu hadisi anlamaya çalışacağız, tanımaya çalışacağız. Bilelim ki Peygamber'in her bir hadisi bizim hayatımızın belli bir yönünü aydınlatmak için vardır. Hadisi böyle dinleyelim. Bakınız. Anil Mughiret ibni Şubete radıyallahu anhu Muzeyyir İbn Şuba radıyallahu anh hazretleri diyor ki: "Kaanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnne Allah harrama aleykum huquq al Allah size anaya isyanı yasak kıldı, haram kıldı. Bakın, hadis şerifte Allah Resulü'nün ifade buyurdukları vecile haramlardan birincisi anaya isyandır. Kişinin anasına isyan etmesi haramdır. Anasının kalbini hurda huş etmesi, anasının kalbini yıkması, anasıyla arasındaki hukuku ayaklar altına alması haramdır. Diyeceksiniz, anaya isyan haramdır da babaya isyan haram değil mi sanki? Acaba niçin bu hadiste yalnız ana zikredildi de baba zikredilmedi? Bunun şöyle birkaç tane sebebini sıralayayım bakın. Anaya karşı gelmek kolaydır. Çünkü ana zayıftır, ana güçsüzdür. Kişinin babasına karşı gelmesi zordur ama kişinin anasına karşı gelmesi, anasının kalbini vurda huş etmesi kolaydır. Çünkü ana zayıftır. Onun için bu hadiste ana zikredilmiştir. Yine ana zayıf olduğundan, zayıf olduğundan, naifi olduğundan, çok çabuk kırılır. Kalbi çok çabuk kırılır. Onun için kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu hadiste anaya isyanın haramlığından bahsetmiş. Üçüncüsü, evladın itaatı konusunda ana babaya takdim edilir. Ana babadan önce gelir. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, <gülüyor> Anası onu karnında sıkıntıdan sıkıntıya, meşakkatten meşakkate uzun bir süre, dokuz ay kadar taşımıştır ve iki yıl kadar da onu emzirmiştir. Uykusuz kalmıştır, sıkıntı çekmiştir ana. Binaenaleyh çocuğun itaati konusunda ana babaya takdim edilir. Bir de arkadaşlar, Bazen Kur'an'da ve sünnette şöyle bir usul vardır, birinin zikri geçer, ögürü de onun tahtinde zikredilmiş demektir. Bazen bazı hadislerde ana der, Allah Resulü, bazı hadislerde baba der, babanın altında anayı da anlayacağız. Bu halde bu hadise şöyle mana verelim, kişinin ebeveynine, anasına ve babasına isyan etmesi haramdır. Arkadaşlar Kur'an ve sünnette ana babaya itaat konusunda pek çok haberler gelmiştir. Hatta bilelim ki ana babaya itaat cihada bile manedir. Bir defasında kainatın seygidi herkesi cihada teşrik ederken bir genç gelmiş. Ya Resulallah, müsaade ben de savaşayım. Kainatın seygidi Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Senin bakıma muhtaç yaşlı bir anan var mı? Evet ya Resulallah. O halde sen git anana itaat et. Aynen. Anana hürmet et, ona hizmet et. Aynen cihada iştirak edenlerin sevabını alacaksınız. Dikkat ediyor musunuz? Demek ki babaya, anaya itaat zamanla cihada bile engeldir. Arkadaşlar biz onları, Allah ve Resulü onları sevin dediği için seviyoruz. Yoksa onların herhangi bir rüccaniyeti olduğu için sevmiyoruz. Şunu söyleyeyim, babam, anam iyi bir Müslüman olduğu için ben onlara itaat etmek zorunda değilim de, babam, anam benim babam, anam olduğu için onlara itaat etmek zorundayım. Burayı çok iyi anlamak zorundayız. Babam, anam hatalı olabilir, günahkar olabilir. Babam ya da anam iyi bir Müslüman olduğu için değil de benim sebebi vücudum olduğu için ben onlara itaat etmek zorundayım. Madem ki babaya, anaya itaati Allah emretmiştir, o halde bu itaatin sınırlarını çizme hakkı da Allah'a aittir. Bakın bir ayet kermesinde Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri bu itaatin sınırını şöyle çizer. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَمْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Eğer diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de baban ve anan bilmediğim bir konuda bana şirk koşmaya seni zorlarlarsa yani benim arzularımı çiğnemeye seni zorlarlarsa فَلَا تُطِعْهُمَا O zaman babana ve anana itaat etme ama o sahip humatid dünya marufa dünya konusunda da onlarla iyi geçin yani Allah'ın emirlerini çiğneme noktasında babayı anayı dinlemeyeceğiz ama ya da Allah'a şirk koşma noktasında babayı anayı dinlemeyeceğiz ama dünya konusunda da babaya itaat etmek zorundayız bakın şöyle diyelim eğer benim babam İçki sipariş etmişse bana içki al gel çarşıdan demişse bu Allah'ın emrine asi geliş olduğu için ben onların oğluyum diye onlara içki getirme zorunda değilim. İçki getirmem. Eğer içkiyle birlikte yiyeceğini kesin bildiğim meze sipariş etmişse ben yine mezeyi de getirmem. Ama ekmek sipariş ettiyse ekmeği getirmek zorundayım. Babam içki içiyor diye ekmeği getirmem diyemem. Çünkü Cenab-ı Hakk diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اَمَّا Dünya konusunda da onlarla iyi geçin. Yani bana isyan konusunda onları dinleme, fakat dünya konusunda, bana isyanın dışındaki konularda onlara itaat et diyor. Evet. Hadis-i Şerif'in birinci bölümünde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam anaya babaya isyanın haramlığını anlatıyor. İkinci bölümde buyuruyorlar ki Bir de Allah şunu haram kılmıştır ki çocuklarınızı gömmeyeceksiniz. Çocuk gömmeyi Allah haram kılmıştır. Kız çocuklarını gömmeyi Allah haram kılmıştır. Arkadaşlar, kız çocuklarını gömme birkaç şekilde olur. Bunlardan birisi Arapların yaptığı gibi, işte 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında o güzelim çocukları süslüyorlardı, tüslüyorlardı. En güzel elbiselerini giydiriyorlar, en güzel kokularını sürüyorlar. Sonra yavruların gözyaşları ve çığlıkları arasında kumlara gömüyorlardı. İşte soframıza bir kaşık daha fazla uzanmasın diye ya da yabancı bir erkeğin evine babanın malının yarısını bölerek götürecek diye bu endişeden ötürü kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. İşte gömme usullerinden birisi budur. Bir ikinci gömme usulü vardır ki bu ondan daha tehlikelidir. O da ana rahmindeyken gömme kürtaj vasıtasıyla, hat iğne ilaç vasıtasıyla, doğum kontrolü ilaçları vasıtasıyla ana rahmindeyken çocuğu gömme. Bugün arkadaşlar belki her gün binlerce, yüz binlerce çocuk daha dünya yüzü görmeden ana rahmindeyken kürtaj vesaire gibi vasıtalarla gömülmektedir. Hani geçen hafta demiştim, İsrailoğulları günün evvelinde 700 tane insanı öldürürmüş de, işlerinde peygamber olduğu halde İsrailoğulları günün evvelinde 700 tane insanı öldürülmüş fakat günün sonunda da hiçbir şey yokmuş gibi herkes işine gücüne gidermiş. O kadar normal bir hadise haline gelmiş bu. Şimdi de öyle. Şimdi de her gün yüzlerce çocuk boğazlanıyor, yüzlerce çocuk daha dünya yüzüne, Şöyle gözünü açmadan ana rahimdeyken ana rahmindeyken bu azlanıyor ama hiç kimsenin duyduğu falan yok. Herkes içinde gücünde. O kadar normal hale gelmiş bu iş. Bunlardan daha korkuncu arkadaşlar çocuk gömmenin. Bunlardan daha korkuncu milyonlarca insanı milyonlarca insanı yaşarken öldürmektir. Milyonlarca çocuğu yaşarken toprağa gömmektir. Geçenlerde bir arkadaşım heyecanlı hışmış çıktı geldi. Ne var dedim, işte falan yerde şöyle bir trafik kazası olmuş, 14 kişi ölmüş, şu kadar insan da yaralanmış. Heyecanlı heyecanla anlatıyor. Ben dedim ki yahut bunda ne var? Bir trafik kazası olduğu zaman, üç beş insan öldüğü zaman vah doğuyoruz. Aman acıyoruz, insaf ediyoruz aman. Yüz binlerce yavrumuz boğazlandığı halde hiçbirimizin kılı dahi kıpılamıyoruz. Haberimiz dahi olmuyor. Arkadaşlar daha önce da söylemiştim. Kur'an ve sünnetle alakası kesilmiş bir nesil ölmüştür. Bunu bilelim. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimesinde buyuruyordu. Ya eyyuhallezine amanus tecibu lillahi ve lirrasuli iza daakum lima yuhikum. Ey müminler! Allah ve Peygamber sizi size hayat kazandıracak prensiplere çağırdığı zaman onlara uyum dinleyin. Demek ki Allah'ın ve Peygamber'in bizi çağırdığı şey hayat imiş. Yani Kur'an ve sünnet hayat imiş. Kur'an ve sünnetle ilgisi kesilmiş bir nesil ölmüştür. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in başka bir adı da ruhtur. Allah buyuruyor yine. <gülüyor> Peygamberim sana katımızdan bir ruh gönderdik diyor Allah. Ruh nedir? Kur'an'dır. Ruhla münasebeti kesilmiş kişi ölmüştür. Cansız bir camittir. Bugün Kur'an'la münasebeti kesildiği için, vahiyle münasebeti kesildiği için, sünnetle ilgisi kesildiği için hepsi de ölmüştür. Konutsa dahi, yese itse dahi, getse dolatsa dahi, hükmen ayakta olsa dahi bunlar ölmüştür. Bunlar meyhit-i Demek ki bu çocuk gömmeden sadece toprağa günmeyi anlamayacağız. Hani kıyamet gününde sorulacak bir surede anlatılır. Ve İzel Me da tüürület bir yden bin hu bu kız çocuklarının günahı neydi de öyle diri diri toprağa gömdünüz diye sorulacak. Mesela Hazreti Ömer'e sorulduğu zaman Hazreti Ömer diyecek ki ya Rabbi biz cahildik, cahiliye dönemindeydik, kız çocuklarımızı hunharca diri diri toprağa gömüyorduk. Ama sen bir peygamber gönderdin, bir de kitap gönderdin, o kitabında bunun yasaklığını anlattın, biz de bırakıverdik deyince Hz. Ömer'in işi biter. Değil mi? Çünkü el-İslamu yehdimu kablehu. İslam öncesini silmiştir. Değil mi? Hz. Müslüman olmuştu, bu işte vazgeçmiştir, öncesini silmiştir. Ama bize sorulduğu zaman ne yapacağız ya? Sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. O dönemde 3 yaşında, 5 yaşında kız çocuklarını gömdükleri zaman bilelim ki bu çocuklar akıl bali olmadığı için cennete gidecek. Masumdur. Ya bizim 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş çocuklarımız, dinsiz bıraktığımız çocuklarımız, Kur'an'dan ve sünnetten mahrum bıraktığımız çocuklarımız, dini hayatlarıyla ilgilenemediğimiz çocuklarımız, ya bunlar nereye gidecek ya? Peki hangisi korkunç? Dünkü Arapların yaptığı mı korkunç yoksa bugün bizim yaptığımız mı korkunç? Bilelim ki bugün bizim yaptığımız bunların kımdan çok daha ciddi ve çok daha korkunçtur. Evet. Allah'ın Rasulü hadislerinde buyuruyorlar ki, وَوَعْدَ الْبَنَادِ Bir de Allah, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi yasak kılmıştır. Üçüncü olarak, yine kainatın seyyidi buyuruyorlar, men an vahati Bir de Rabbiniz men ve hatı haram kılmıştır. Nedir men ve Verilmesi üzerine borç olan şeyin verilmemesi verilmeyen şeyin de alınmaya çalışılması. Birisi mendir, birisi de halktır. Arkadaşlar, başkalarına öğretmek kastıyla bildiğimiz bir suali karşımızdaki bir kardeşimize sormamızda bir sakınca yoktur. Ancak bunu şöyle kısaca açıklayayım. Karşımızdaki muhatabımızı mans etmek niyetiyle, onu küçük düşürmek niyetiyle, imtihan etmek niyetiyle bildiğimiz suali, bildiğimiz soruyu karşımızdaki muhatabımıza sormamız yasaktır. Ama bir de onun ağzından çevredeki cemaat bu meseleyi dinlesin maksadıyla soruyorsak caizdir. Bakınız Cebrail aleyhisselam yüfe gündüz resul Ekrem'in yanına kadar geldi. Cibril hadisi diyoruz. Herkesin gözü önünde uzun boylu bembeyaz elbise giyinmiş, üstünde yolculuk alameti olmayan o bölgenin insanı da değil Böyle bir kıyafetle Cenab-ı Cevrail, Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Sahabe-i Keram diyor ki, Peygamberimizin dizlerinin dibine oturdu, Peygamberimize dört tane sual sordu. Sorduğu sorulardan birisi şuydu, iman nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü dedi ki, iman şudur, sonra Cevrail dedi ki, saddak da ya Muhammed, doğru söyledin ya Muhammed. Biz şaşırdık. E, bu adam hem soru soruyordu, hem de sorduğu sualin cevabını aldığı zaman da tatlık ediyordu. Demek ki sorduğu sualin cevabını bilen birisiydi dedik. Sonra İslam nedir ya Muhammed diye sordu. Allah'ın Resulü İslam'ı tarif etti. O zat dedi ki yine, da ya Muhammed. Doğru söyledin ey Muhammed. Adam yine tatlık etti. Bu hadiseden öğreniyoruz ki arkadaşlar, kişinin bildiği, bildiği bir suali, bir de o zatın ağzından o çevredeki insanlara duyurmak niyetiyle bildiği bir suali karşısındaki bir muhatabına sormasında mahsur yoktur. Yoksa onu imtihan etmek niyetiyle, onu mars niyetiyle kurulmuş zaman bu da haramdır ve yasaktır. Allah'ın Resulü hadislerinin son bölümünde bakın şöyle buyuruyor. Bir de Allah'ın yasak kıldığı hususlardan birisi şudur ki, اِذَاْتَ الْمَالِ mal. Kişinin malını zayi etmesi. Arkadaşlar bu haramdır. Kişinin malını zayi etmesi haramdır ve yasaktır. Bakın şu kadarını söyleyeyim. Kıyamet gününde diyor Allah'ın Resulü, kişi bu çeyin hesabını vermedikçe cennete adımını dahi atamayacak. Neymiş onlar? Ne öğrendin, öğrendiğin ile ne amel işledin? Allah bunu soracak. İkincisi... Malını nereden kazandın, nerede harcadın? Kazanman da meşru yoldan olacak, harcaman da meşru yoldan olacak. Nereden kazandın, nereye harcadın? Üçüncüsü, ömrünü, gençliğini nerede tükettin. Bugün şeyin hesabını vermedikçe diyor Allah'ın Resulü, kişi cennete adımını dahi atamayacaktır. Bu halde arkadaşlar, man zayi haramdır. Bu çok önemli bir konudur. İnşallah son olarak bu da şöyle kısaca arz edeyim. Mal zayi nedir? Kişinin malını harama sarf etmesi mal zayiidir. Saymıyorum şimdi. Siz haramın ne demek olduğunu biliyorsunuz. İkincisi kişinin malını helak etmesi haramdır ve mal zayiidir. Bile bile kişinin parasının malını yapması, yere atması, telef etmesi haramdır ve mal zayiidir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimesinde buyurur ki: وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمَّا لَكُمُ الْلَت۪ي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ Ey Müslümanlar! Allah'ın sizi başına betçi yaptığı mallarınızı sefihlere yedirmeyin. Alçaklara yedirmeyin. Demek ki biz malımızın başında betçiyiz. O sefihler kimmiş? Bir aklı nazis olan çocuklar onlara yedirmeyin. ellerine nefesine dilemeyin. İkincisi dini nakıs olanlar. Ceva ve arzularına uyup israf edenler. Üçüncüsü, lüb ve lehve dökülen mallar da zayi maldır. Demek ki arkadaşlar, kişinin malını helak etmesi haramdır. Bir kuruşunu dahi telef ettiği zaman, onun hesabı ondan sorulacaktır. Sonra, kişinin malını helale israf noktasında harcaması da zayı maldır. Bizim en çok yaptığımız şey bu helale harcıyoruz ama harcamamız israf noktasına varmışsa bu da zayi maldır ve Allah'a hesap vereceğiz. Arkadaşlar eğer kişinin karnı beş lokmayla doyduysa altıncı bir lokmayı daha alması bu zayi maldır ve israftır. Hatta ön sebepten kişinin barsaklarını tuvalette temizleme, boşaltma adına geçireceği zaman dahi zayi maldır. Hani Hacı ve İsa'da mergulun önüne sofra koymuşlar, yemiş yemiş, Yemen taban birinin tabanında biraz yemek kalmış. Demişler ki, hocam telef olmasın şunu da yiyversin. Hoc efendi diyor ki, yahu ben telef olacağıma o telef olsun diyor. Ben telef o telef olsun. E canım tabi bu olduğu doğuracak kadar sofra getirmişsek elbette yemeyiz değil mi onu? Yoksa telef ederiz kendimizi ya. Böreği bitirse kuzu kalacak. E, kuzu bitirse et kalacak. Epli bitirsek sütlü kalacak. E canım yetecek kadar hazırlasak zaten sünnetleme kolay bir israf etmeyiz. Ama olduğu da doğuracak kadar yemek getirdiyseniz Hoca efendi elbette öyle diyecektir. Yahu ben telef olacağıma bırakın o telef olsun diyecektir. Arkadaşlar biz hayatımızda Öyle israf ediyoruz ki, öyle israf ediyoruz ki, bakın ben size bir hadis okuyayım. Allah'ın Resulü Peygamberiniz buyuruyor ki, Denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken fazla su harcayıp islaf etmeyin. Şu hadise bir dikkat edin bakın. Denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken fazla su harcayıp islaf etmeyin. Allah Allah. Ya yaptığımız iş meşrudur abdest. Gayrimeşru da değil harcama. Su harcana gayrı meşru değil, meşru. Şöyle der insan, o koskoca deniz. Şöyle iki avuç fazla su alıversen ne çıkarsan ki? Denizin suyu eksilir mi der değil mi? Ama mesele deniz değil. Ya biz deniz ülkesinde yaşamıyoruz. Mesele deniz değil. Anlatılmak istenen bakın şudur. Biz bu hadisi evimizin içine taşıdığımız zaman karşımıza şu manzara çıkacak. İstediğiniz kadar zengin olun, meşru dairede harcarken israf etmeyin. Karşımıza bu manzara çıkıyor. Yani arkadaşlar eğer bugün Allah ve Peygamberin arzu ettiği bir düğün 200 bin liraya hazırlanabiliyorsa 190 bin lirası olan 10 bin lira boş bulsun 200 bin lira harcasın 1 milyar lirası olan yine 200 bin lira harcasın demektir bu. Öteki adam diyemeyecektir. Yahu ben çok zenginim, ben günümde şu kadar harcasam ne çıkar? Hani demin dedik ya, denizden iki avuç fazla su alsak ne çıkar diyemeyeceğiz. Esas oradaki deniz değil, esas oradaki kişinin servetidir. Yani arkadaşlar... Eğer bugün Allah ve arzu ettiği biçimde beş kişilik bir ailenin akşam yemeği bin liraya hazırlanabiliyorsa, bin lirası olan bin lira harcayacak, bir milyon lirası olan yine bin lira harcayacak, geri kalan kısımda israf etmeyecek. İşte hadisin manası budur. Denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin, hadisinin manası budur. Arkadaşlar deliye göre yama yerine, yamaya göre delik açıyoruz. Bizim mantığımız bu. Elimize geçene göre harcıyoruz. Elimize çok çok para geçtiği zaman evimizin içindeki ihtiyaç malzemelerimizi değiştirmeye kalkıyoruz. Yanlıştır. Halbuki deliye göre yama düşüneceğiz, yamaya göre delik değil. Yani ben çok zenginim. Benim sufram şöyle şöyle de olabilir, yok öyle diyemeyeceğiz. İşte denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin. Hadisinin manası karşımıza bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar şirk unsuru bilelim ki kişinin hayatında önce kazanmasında ve harcamasında kendisini gösterir. Günleyi bir daha söyleyeyim. Bir adamda şirk var mıdır, yok mudur onu anlamak istiyorsanız adamın kazanmasına ve harcamasına bir bakıverin. Eğer adamın kazanmasında ve harcamasında Allah hakim değilse, toplum hakimse, bilesiniz ki o adam müşriktir. Toplum hakimse. Adam yaya yürüyemediği için araba almak zorundadır. Başkaları kımayacak diye mutlaka araba almak zorundadır. ...ihtiyaç değilken bile... ...çoğu zaman araba almak zorundadır. Adam... ...yamalı elbise giyemediği için... ...toplum kınayacak diye... ...sosyal statüsünden ötürü... ...mevkisinden ötürü... ...toplum kınayacak diye... ...yamalı elbise giyemediği için... ...ya da elbisenin yırtığını yamayamadığı için... ...hep yenisini almak zorundadır. İki aylık elbisesini değiştirmek zorundadır. Adam... Ayakkabısını tamirden utandığı için, sıkıldığı için hep genisini almak zorundadır. Modası geçti endişesiyle arkadaşlar, üç aylık elbisesini değiştirme zorundadır. Ya da işte evini şöyle şöyle teklif etmek zorundadır. İşte kullandığı malzemelerini şöyle şöyle değiştirme zorundadır. Geçenlerde bir arkadaşım, bayağı sohbet ettiğimiz, tanıştığımız bir arkadaşım, Evine kendisini ameliyat yapan doktor, misafir gelecek diye birisinden emanetli koltuk takımı getirmiş, evine koymuş. Ya ne olacak bu kadar? Çünkü hep insanlara hesap ettiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bu çıkar. Hep toplumu hesap ettiğimiz zaman karşımıza bu çıkar. Ama kişi iş yaparken, giyinirken, evini tepkiş ederken eğer Allah'ın ve Peygamberi hesap ederse karşımıza bir Müslüman tipi çıkacak. Ama iş yaparken, konuşurken, giyinirken Kılık kıyafetini ayarlarken, evini tepkiş ederken, arabasını, malzemelerini ayarlarken eğer tüp toplumu düşünüyorsak, çevremizdeki insanlara hesap ediyorsak bilelim ki bu şık anlayışı bizim hayatımızda kapanmayacak delikler açar. Birisi kapanmışken arkasından başka bir delik çıkar, birisi kapanmışken arkasından başka bir delik çıkar ve kıyamete kadar biz bunu kapatamayız. Evet, müşkilin hayatında şirkin unsuru ilk defa kazanmasında ve harcamasında kendisini gösterir. Bu ne? İşte bu putu ait, bu tağutlara ait, bu spora ait, bu mudaya, bu kılive ait, bu makam adına, bu doktorluk adına, bu toplum adına, bu mevki adına, bu şöhret adına, bu çevre adına, bu babam, anam adına, bu hanım adına bir bakıyoruz ki hayatımızda kapanmayacak yaralar aşmaktadır. Halbuki arkadaşlar, bilelim ki biz, malımızdan hesaba çekileceğiz. Malımızı istediğimiz yerde harcayamayız. Paramızı istediğimiz yerde harcayamayız. Çünkü biz la ilahe illallah cümlesiyle kendi şahsımızı ve malımızı Allah'a sattığımızı söylüyoruz. Biz sattık onu. Allah'a sattılan şey bir daha başka birine satılmaz artık. Bakınız, Şuayb Aleyhisselam devrinde çevresindeki insanlara mallarınızı Allah'ın meşru görmediği yerde harcayamazsınız dediği zaman Şuayb Aleyhisselam'a kavminin tepkisi şöyle olmuştu. Kâle ya Şuaybu as salatuka ta'muruka en natruke ma ya'budu abâunâ veya en naf'ala fi emwâlinâ mâ neşâ. Dediler ki ey Şuayb babalarımızın kaptığına Tapmaktan, bizi tapmaktan men etmen. Yani bizi babalarımızın sattığına tapmaktan vazgeçilmeye çalışman, bir de mallarımızda dilediğimizi yapmaktan bizi meneden senin namazın mı dediler? Yani namazın mı bunu sana emrediyor ki biz babalarımızın dinlediklerini dinlemeyelim, bir de mallarımızda dilediklerimizi yapmayalım. İtiraz ettiler. Yani biz malımızda dilediğimizi yapmalıyız. İstediğimiz yerde hacamalıyız. İstediğimiz yerden kazanmalıyız. Malı cebimizde bizimdir. Allah'ın ne ilgisi var malla? dediler. Halbuki arkadaşlar bilelim ki mal Allah'ındır. Zaten sadakanın manası tasdiktir. Ne tasdik? Malın Allah'a ait oluşumu tasdiktir. Yani bir kul sadaka veriyorsa bilmiş ki mal kendine ait değil Allah'a aittir. İşte biz bunun adına İslam'da tasdik manasına sadaka diyoruz. Mal bizim değil Allah'ındır. Bu halde onu Allah'ın meşru görmediği yerde harcayamazsınız. Allah'ın meşru görmediği yerden kazanma hakkınız olmadığı gibi Allah'ın meşru görmediği yerde onu arkadaşlar harcama hakkınız da yoktur. Bakın mala bakışı, dünya bakışı bir ayeti kerimede şöyle kısaca bir misaller özetledikten sonra inşallah öpüreceğim. <gülüyor> Arkadaşlar mala bakış ya karuncadır ya belancadır ya da mümincedir. Üç türlü mala bakış vardır. Karun biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış çok zengin bir adamdı. Sara babasıydı, milyarlık bir adamdı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın anlattığına göre hazinelerinin anahtarını bir grup insan taşırdı. İşte bir gün sakaraca ala kavmihi fi zintehi Allah buyurur ki, bütün zinetini takınmış, belki üstü açık bir Mercedes'e binmiş, başında bir fötel, gözünde bir gözlük, elinde bir tercih, şöyle kollu da camdan dışarı sarkıtmış, artık bütün iştişanlı elbiselerini giymiş, halkın huzuruna çıkmış. Bir grup insan diyor ki, ''Böbürlenme, man Allah'ındır.'' deyince, o şöyle diyor bakın, ''İnnemâ umtîtuhu ala ilmin indi.'' diyor ki, ''Ben bunu ilminle kazandım.'' Ben bu malı ilmurla kazandım. Projem kuvvetliydi. Şimdi dahi değil mi? Bir kısım insanların mala bakışı kahruncadır. Zamanında paramı marka bağlamasaydım kazanmayacaktım. Zamanında falan mevkideki araziyi kapatmasaydım kazanmayacaktım. Zamanında paramı dolara bağlamasaydım kazanmayacaktım. Şu dükkanı kapatmasaydım kazanmayacaktım. Diğerlerin tümü, bilelim ki kahrunca mana bakıyor demektir. Halbuki malı bize veren Allah'tır. Biz ilmimizde, ilfanımızda değil, planımızda, planımızda değil Allah'tuz Bakın bu karunca dünya bakış. Bir de belanca bakış var. Karunu böyle iştişamu bir şekilde görünce bir grup dedi ki: Ya leytelana azim. Vay be. Şu adamın içinde bulunduğu iştişama bak be. Bir eli yağda, bir eli dalda. Şu adamın içinde bulunduğu debdebe ve bakın bakında, biz adam olmayız be, biz adam olmayız be verdiler. Yıkıldılar yani, Karun'un malı karşısında yıkılıverdiler, gözleri kamaştı. Şimdi de öyle değil mi? Birçok İslam ünlüsü kardeşimiz var, bel amca dünya baktığı için yıkılıverdi. Vay be, biz adam olmayız be. Filan tüccar benim bir ayda aldığımı bir günderiyor kardeşim deyip mesleğini bıraktı da, şimdi dükkancılık yapıyor, tezgahçılık yapıyor, marifaturacılık yapıyor. Halbuki az alsaydı da, azak kanaat getirseydi de, dünyaya bel amca bakmasaydı da, doğuya bakya gidip Allah'ın dilini anlatsaydı, çok daha güzel olacaktı. <gülüyor> Bu da ben amca bakış. Bir de Müslümanca bakış var. Onu da şöyle arz ediyor ayet kerime. Bir grup dedi ki Müslüman, yaşat Müslüman. وَيْلَكُمْ Yazıklar olsun size. Karun'un şu ihtişamı karşısında yıkıldınız, sartıldınız ha. Yazıklar olsun size. فَوَبُ اللّٰهِ limen لِمَنْ اٰمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا Allah'ın sevabı, Allah'ın katında hazırladığı cennetteki mükafatları Karun'un elindekinden çok daha hayırlıdır. Ama siz... Allah'ın elindekinden vazgeçip Karun'un elindekine imrendiniz yazıklar olsun size ama ona ancak sabredenler kavuşur zenginin elindeki servet karşısında yıkılıverenler kavuşamaz ona sabredip de Allah'ın katında hazırlanmış olan şeyleri elde etme niyetiyle bekleyen Allah'ın dinine hizmet eden kişiler ancak cennettekileri elde edecek cennettekileri kazanacaklardır işte bu da Müslümanca dünya bakıştır, Müslümanca mala bakıştır. Evet arkadaşlar, Peygamberimizin bir i şerifini size imtikal ettirdim. İnşallah anladığımızı yarın uygulamaya koyma adına dinledik, uygulamaya koyacağız, tatbih edeceğiz. Zaten tatbik edersek bilmediğimizi, uygulamaya korsak bilmediğimizi Allah bize öğretecektir. Ama yılın yığın bilgileri alır alır alır fakat onları hiç tatbikat sahasına koymaksak, bir kulağımızdan giren öbür kulağımızdan çıkarsa Allah korusun mesuliyetimiz altı o demektir. Günaha giriyoruz demektir. O halde hayatımıza Kur'an ve sünnetin ışığı altında bir çeki düzen vermek zorundayız. Hayatımızı değiştirmek zorundayız. Değiştirmediğimiz sürece bilelim ki kitap yüklü merkezlerin. Azizname düşeriz, Allah o vaziyete düşmekten bizi hiç kalsa ilasim, eylesin. Subhan Ve ve